Bir Yaşam Dili şiddetsiz İletişim programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Canan. Ben Deniz. Bugün şiddetsiz iletişimin hayat içinde ilerlerken bir pusula gibi önümüze koyduğu temel anahtar ayrımlarla devam ediyoruz. Bu anahtar ayrımlar aslında hayat içinde... İletişim kurarken ya da hayatla ilişkilenirken e, şiddetsizlik niyetim olduğunda e, bir pusula gibi gerçekten. Hani neredeyim, nereye düştüm, nereden çıktım e, gibi yerlerde bana destek oluyor. Bugünkü konumuz da e, yaz tutmak mı, pes etmek mi? Evet. E, bu yayın döneminde anahtar ayrımlardan başladık. Geçen yayın dönemimizde de e, Şiddet Bir Yaşam Dili kitabını... Öyle her program bölüm bölüm gittik. E, programa yeni e, başlayanlar var, varsa diye bir kısa bilgi vermek istedim. Evet, yaz tutmak mı, pes etmek mi? Yaz tutmak e, şiddetsiz iletişimde daha farklı bir şey değil mi Deniz? Nasıl? Biraz açıklayalım mı? Evet, yaz tutmak e, kelime itibariyle benim e, şiddetsiz iletişim çalışmalarına kadar e, yani yalnızca ölümlerde filan. ...işte yaz tutmak diye duyduğum bir şeydi... ...üzerine de çok düşündüğüm bir şey değildi açıkçası... E, ...şiddetsiz iletişimde... ...İngilizce bilenler için... ...morning... E, ...diye bir kavram girdi hayatıma... ...yaz tutma kavramı girdi... E, ...ve büyük bir kelimeydi bu benim için... ...halbuki şiddetsiz iletişimde... ...yasını tuttuğumuz şey... E, ...karşılanmayan ihtiyaçlar... ...Evet şu anda... ...neyin özlemini duyuyorsun... Onu hissettiğin şey ve geçmişte yaptığın bir şey veya biraz önce yaptığın bir şey ama hoşuna gitmiyor. Keşke yapmasaydım. Hı. Şöyle veya birisi sana bir şey söyledi. Yani bu böyle söylemeseydi veya değil mi bir hoşuma gitmeyen bir olay. Ee, eskiden olan mutlu olmadığınız bir olayla ilgili şu anda hissettiğimiz yani şu anda hissedilen şey. Onu fark etmek. Evet ee, ben kelimelere takılmadığımda yani yas tutmak çok büyük geliyor hala bana büyük geliyor. Evet. Ee, çünkü kültürel olarak e, hakikaten böyle yas tutmak deyince hani büyük bir ölüm felaket falan olması icap eden bir yerden geliyorum. Ben şeyi anlamaya başladım yavaş yavaş Canan bu aslında hayatla nasıl ilişkilendiğimle ilgili bir temel ayrım. Yani ben e, bir şeyler yolunda gitmediğinde ya da e, bir şeyler acı verdiğinde ya da üzüldüğümde hayatla nasıl ilişkileniyorum? E, kendimle bağlantı içinde mi ilişkileniyorum ki kendimle bağlantıdan kastım kendi duygu ve ihtiyaçlarımın farkındalığı yoksa ezberden hani pes ederek mi ilişkileniyorum? Acılar karşısında havlumu atıyorum ...üstünü mü kapatıyorum? Liv Larson'un deyimiyle... ...noktasını koyup... ...hayatı hani bir şey olmamış gibi... ...inşallah bana değildir deyip... ...devam mı ediyorum? Biraz e, ona dikkat çekiyor bu temeli ayrım galiba. Yani hayatın... ...başımıza getirdiği üzüntülerle... ...kederlerle, acılarla nasıl... ...ilişkileniyoruz? Evet, genellikle çünkü... E, ...hoşumuza gitmeyen bir şey yaptığımızda... ...veya bizim hoşumuza gitmeyen birisi... ...bir şey yaptığında bizi... Genellikle ya kendimize çok kızıyoruz, yani bir utanca giriyoruz e, ve suçluluk oluyor. Kendimizi suçluyoruz veya karşımızdakini suçluyoruz, e, strese giriyoruz. E, şimdi destil de şöyle bir şey diyor, bunları e, yaz tutarak, evet benim şu anda bu hareketlerden dolayı şu ihtiyacım karşılanmadı, güven ihtiyacım karşılanmadı. Onu, onu fark etmek, o yüzden üz, üzgünüm. Üzgünüm evet daha farklı olabilirdi her şey ama bunu fark etmek ve orada durabilmek birazcık da seninle program öncesi konuştuk ya yani o acının o üzüntünün içinde durabilmek biz genellikle o üzüntüyü başımızdan sanmak için miş gibi yapmaya devam ediyoruz hadi orada biraz durabilsek <gülüyor> bu galiba gittikçe esniyoruz bu şekilde siz iletişim sayesinde değil mi orada durabilme kapasitemiz artıyor sanki yastıtırak. Ee, ...bu biraz alıştırmayla da olan bir şey... ...böyle hemencik olan bir şey değil... ...yaz yani tutmak deyince böyle herkes... ...dediğin gibi irit oluyor ya... ...ne yazı? <gülüyor> evet hatta... ...işte yaz tutacak... ...vaktimiz yok... ...kültürü de benim gençlik kültürümdür... ...şimdi yaz tutmak deyince... ...şidetsiz iletişimde... ...kastettiğimiz bu... ...kederi uzun uzun kederin içinde... ...kavrulmaktan da aslında söz etmiyor... Biraz bir başka temel ayrıma da giriyor bu hani kendime empati mi duyguların içinde kaybolmak mı falan diye de bir temel ayrım var o geldi aklıma. Hı hı. Şimdi bir acı veren ya da derin üzüntü yaşatan bir durum ortaya çıktığı zaman benim yas tutuyor falan diye değerlendirilen kimi hallerde gördüğüm duygular içinde kaybolmuş insanlar. Acının içinde, öfkenin içinde kaybolmuş. Nesi var? Yası var. Şiddetsiz iletişim böyle bir şeyden de söz etmiyor. Şiddetsiz iletişim aslında kederi ağırlamaktan... ...ama bu kederin kaynağında karşılanmayan ihtiyaç her neyse... ...yani e, canlı hayatın sona ermesi olabilir... Derin bir şiddete maruz kalma olabilir. Her ne olursa olsun burada bu kedere izin vermek ama kederi sanki topraklamak geliyor aklıma. Hani ihtiyaca tercüme ederek evet burada şu ihtiyaç karşılanmadı ve bunun yasını tutuyorum gibi bir şeyden söz ediyor. Yani kederi eline alıp oradan bir ihtiyacı bulmak oradan bir strateji bulmak gibi bir şey mi? Evet. Evet, bazen strateji bile bulamadığının yasını tutmak belki. <gülüyor> Çünkü özellikle e, canlı hayat sona erdiğinde ve orada ben e, şeye dikkat etmiştim canlı. Robert González de var başka diğer e, şiddet iletişimi eğitmenlerinde de gördüm iki karşılandı da var. Kutlama ile kutlama başlığı altında yas tutma e, şeyini hmm. veriyor, ihtiyacını veriyor. Yas tutmak bir ihtiyaç şiddetsiz iletişimde ve o kutlama mesela bir ölüm karşısına neyi kutluyorum diye çok düşünmüştüm sonra şeyi fark ettim gidenin yaşamını kutlamak bir hayat yaşadığında hani doğdu biz, yani çünkü hayatımızdaki insanlar bize zenginliklerle geliyorlar nasıl ilişkilendiğimize bağlı olarak bizim bize de bir şey katıyor birbirimize bir şeyler katıyoruz ve bir hayat sona erdiğinde ah ah vah vah'tan Ön, e, ziyade şiddetsiz iletişim yasını ya hayatıma bunları kattı ne kadar güzel şeyler oldu ve şimdi artık bunları yaşama ihtimalim sona erdiği kutlamak evet çok ince bir çizgi evet. orada sanki olanı da kabul etmek evet bunlar oldu çok acı çok üzücü bunu kabul ediyorum hmm, gibi bir şey de geliyor bana evet ...kabul var ve kutlamak dedim tabii yaz tutma anlamında bir şey. Ee, aynı zamanda e, yaz tutmayı çok kısa... livlarsın bu e, kitabında Katarina Hoffman'la birlikte yazdıkları temel ayrımlarla ilgili Cracking the Communicate kodda ...diyor ki yaz tutmak e, benim ya da başkalarının ihtiyaçlarıyla uyumlu olmayan bir eylem ortaya çıktığı zaman... E, yaptığımız bir şey e, burada yine e, hani e, turnusol kağıdı yasın içinde mesela utanç yok suçluluk yok depresyon yok hakikaten ben de deneyimlediğimde bu tür e, şeyleri e, bunların hiçbiri değil acının bile başka bir tadı var e, ve böyle içi hakikaten tüh ya ah dediğim yer belki bir utanç suçluluk geliyor ilk başta ama değil mi onu da evet. Onu da fark edip Aa, evet. evet bunlar yaşandı evet utandım çok suçluluk durdum ama bir dakika ya ne oldu gerçekten şu anda ne hissediyorum ve o, ne, hangi ihtiyacım karşılanmadı? Ve dönüşmesiyle de ilgili bir süreç başlatıyor şeydeyse e, teslim olmakta te, pes, pes etmekteyse etmek. de e, pasifleşme edilginleşme gelir e, ve hakikaten buradan e, karşılanmayan ihtiyaçlarla falan hiç ilgimiz yoktur. Ben şeyde biliyorum, yani benim çok paternimdi, hani çok büyük bir üzüntü olduğunda, tamam geçti bu, önümüze bakalım, hayatımıza bakalım, büyütmeyelim o meseleleri arkadaşlar gibi. Benim koşullanmamdan gelen, çok kendimi hatırlıyorum, çok büyük acılar karşısında, evet. sık sık yaptığım bir şeydi, böyle hayatta kaldıydım. Evet, çok Tabi, anladın, yani o çok başımıza gelen bir şey oldu olanlar artık önümüze bakalım evet. gibi bir şey ama orada da ona izin vermiyorsun yani o yas tutmuyor bir ki onun yasını gerçekten o anda ne hissettiğini e ...belki daha önceki programlarda da konuşmuştuk... ...kendine empati yapabilirsin... ...yani ne oldu bana ya... O, ...ne oldu, ne oldu da ben bunu hissediyorum... ...ve hangi ihtiyacım karşılanmadı... ...onu bulmak veya... ...ya Deniz ben bunları bunları yaşadım... ...bana biraz empati verebilir misin deyip... ...hani oradan da destek isteyerekten de yol alabiliriz... ...diye düşünüyorum... ...bu yaz tek başına yapmak zorunda değilsin. Evet... E, bu tabi yas tutmanın e, kıymeti kişisel konularda e, ben kendi hayatımda kıymetini gördüm. Çünkü yasını tutmadığım acılar daha sonra benim şiddetsizlik yolculuğumda ayağıma çok fazla takıldı. Evet. E, ne, nasıl takıldı denizlersen dersen e, yasını tutmayıp üstünü kapadım. Tamam arkadaşlar önümüze bakalım burada da çok büyük bir şey büyütmeyelim dediğim her şey. Daha sonra olmadık bir yerde tetiklenmeme. Ee, yani pireyi deve yapma haline girmeme, filan neden oldu. Dolayısıyla, acı, yani kendinle ve hayatla bağlantı içinde e, yürürken yas tutmak çok kıymetli bir e, hem strateji hem de ihtiyaç benim dünyamda giderek daha fazla anlıyorum. Aklıma e, müzik arasından sonra konuşalım Topluk olarak bir yaz çemberi yapmıştık o geldi biraz önce evet, belki birkaç, biraz ondan bahsederiz. Çok iyi olur birkaç örnek de veririz. Evet müzik arası bugün e, sevgili komşu Ahmet Aras'tan bir e, öneri say a little prayer çalıyoruz. Before I put on my makeup, I say a little prayer for you. While combing my hair now and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you for ever we never will part oh how I love you together together is how it must be to live without you would only mean heartbreak for me I run for the bus steer in a while riding out dear, I say a little prayer for you. At work, I just take time, and all through my coffee break time, I say a little prayer for you. Forever and ever, you stay in that again? You do the backing vocals. And my darling, believe me, for me there is no one but you. Please love me too. I'm in love with you. Answer my prayers out there. me to answer my prayers now baby forever and never you stay programa devam ediyoruz. Bugünkü anahtar aynımız yaz tutmak mı pes etmek miydi? Müzik arasından önce Deniz e, hep beraber yaptığımız biz yaz çemberinden e, bahsediyordu. Onu biraz daha açıklar mısın, anlatır mısın bize? Evet e, yine şarkıyı <gülüyor> dinlerken aklıma geldi. Önce şeyi söyleyeyim. E, biz şiddetsiz iletişime başladık, yolculuğa çıktık. Çıktığımızda hem Canan hem ben Marshall Rosenberg hala yaşıyordu. Daha sonra 2015'te ölüm haberi geldi. Ee, ve e, Bivet'in evinde bir yaz çemberi yaptık. Ee, bunun hani e, Ben de ilk defa böyle bir yaz çemberine, işte destil iletişimde katılıyordum. Ve Bivet çok güzel böyle fotoğrafını koydu. Önünde çiçeklerin olduğu bir köşe hazırlamıştı. Ondan sonra e, ne yapalım diye oturduğumuzda çembere... Hepimiz benim için Marşal Rosenberg hayatıma ne kattı onu konuşmuştuk. Sen de vardın galiba. vardı evet. Mi? Gözlerini hatırlayamadım ama hı hı. E, ve oradan çıktığımızda Marşal sanki biraz daha netleşmişti benim içimde. Çok şey öğrenmiştim ve şeye çok şaşırmıştım. Hakikaten ne kadar büyük katkıda bulunmuş hayatımıza... Ee, hani bana bir yerden dokunmuş başka birine bir yerden dokunmuş hatıraları falan ve böyle Marshall'ı Türkiye'den de uğurladık sanki biz. Kutlama derken de biraz ondan evet. bahsediyorsunuz Hayatını kutlama dediğim buradan geliyor o bilgi. Ee, diğeri e, ben e, olayın adını anmayı özellikle seçmiyorum ee, hani bir Yöntem konuştuğumuz için ama bundan birkaç sene önce toplumsal çok derin bir e, acıya sebep olan e, bir cinayet işlenmişti Türkiye'de. E, ve bu cinayetten sonra ben kendimi çok kötü hissediyordum. Yani hiçbir yere koyamadığım derin bir acı çıktı bende. Hiç tanımadığım biriydi ölen. E, senle konuşmuştum galiba Canan. Ve senin de ağladığını hatırlıyorum. Sen de çok yanmıştın. Sonra birden fark ettik yani kimle konuşsak böyle bir şey geliyor. Aynı zamanda bu cinayet nedeniyle de bir sonraki programda konuşacağız. Cezalandırıcı adalete ilişkin bir takım çığlıklar atılmaya başlamıştı sosyal medyada ve hatta otobüste yani nereye binseniz hani dolmuşta bütün toplu taşıma araçlarında kulağımıza çalınıyordu. İşte assınlar kessinler ondan sonra işkence etsinler filan gibi. Ve biz ben hakikaten ne yapacağımı bilemiyordum. Ve bir yaz çemberi toplamaya birlikte karar vermiştik. Kimin fikri hiç hatırlamıyorum. Hep birlikte. Ve bir duyuru yaptık şiddet iletişim topluluğuna. Ee, benim hatırlamadığım şeyleri sen lütfen söyle. Ve senin ofisinde evet. buluştuk. Ee, ve bu tanımadığımız... ...ama hayatını kaybeden insanın ölümü, cinayet işlenmesi... Bu cinayeti işleyen insanın bu kadar trajik bir şey yapacak kadar acı içinde ya da öfke içinde olması ya da yoldan çıkmış olması. Toplumun buna çığlıklar atarak cezalandırıcı adalet istekleri böyle hakikaten derin bir şiddet arzusuyla cevap vermesiyle ilgili ben hatırlıyorum hep birlikte konuşmuş kendimizle bağlantı kurmuş ve paylaşmıştık acıyı. Ve o çember sayesinde ben e, şidesiz iletişimi, toplumsal şifaya nasıl hizmet edecek şekilde kullanırız falan gibi şeylerde çok ilham almıştım. Ve daha sonra hani seminerlerimi sunarken, çalışmalarımı yaparken hep o çemberdeki acıyı ağırlamış, birlikte ağırlamış olmanın da katkısı olduğu yolumu aydınlatırken. Evet, çok güzel bir, hatırladım yani çok böyle içimize ferahlatan paylaşım, acımızı paylaştığımız bir gündü. E, şimdi hatırladım, tekrar teşekkür ederim. Bir şey geldi aklıma <gülüyor> Biraz böyle çok tedirginlikle söyleyeceğim bunu çünkü ne kadar kendimi iyi ifade edeceğim bilmiyorum ama bu yaz cemberi sayesinde bu e, bu eylem, eylem yani bu korkunç cinayet ve hani hem maktul hem katil etiketlerini vereceğimiz yani şiddete uğrayan ve şiddeti yaratan iki insan birden benim gözümde böyle başka bir şey olmaktan çıkıp hani gazete haberi olmaktan çıkıp kalbimi insanlığın haline acıyla dolduran insanlar olmuştu. Yaz çemberinin öyle bir katkısı olmuştu insan olduklarını hatırlamıştım sonunda o geldi aklıma yaz tutmak çok kıymetli bir şey gerçekten şiddetsizlik yolculuğunda teşekkürler bu bilgileri verdiğin için. Bu anahtar ayrımda da tekrar anahtar ayrımı dönersek yas tutmak mı, pes etmek mi? Pes ettiğimiz durumlarda genellikle kendimizi kapatıyoruz ve o ihtiyaçları görmeyi de böyle bir sanki hangi ihtiyacım karşılanmıyor diye orada düşünmüyoruz bile. Orada bir kapatma hali var ve hani sanki hiç hatırlamak istemediğimiz, utandığımız, suçluluk duyduğumuz bir şey ve sanki hani olduğu olanlar demin söylediğimiz gibi biz devam edelim hayatımıza. Orada sanki doğru ve yanlışta takılıyormuşuz. Ya evet ben çok yanlış bir şey yaptım veya o çok yanlış bir şey yaptı. Yani onun ötesine geçememe durumu da var sanki değil mi? Orada böyle bir kıtlık, kıtlık var. Halbuki ihtiyacımızın ne olduğunu eğer fark edersek veya bunun için hemze empati yaparsak veya destek alırsak karşı taraflardan ne yapabiliriz bundan sonra ha evet bu oldu ama bir dahaki sefere ben bu ihtiyacımı karşılamak için ne yapabilirim oradan da bir şey çıkarabiliriz ve onu da hayatımıza katabiliriz belki ha evet bunlar bunlar başıma geldi ama ben artık bundan sonra Hayatı kendime katkı için ve hayatıma katkı için ne yapabilirim gibi. Orası böyle biraz daha açık, daha böyle <gülüyor> tünelin ucunda bir ışık <gülüyor> görünen bir yer. Ee, bizi oraya davet ediyor Şedesi'yi şimdi. E, tabii yaz tutmak e, dediğimiz zaman benim aklıma toplumsal acılar geliyor. E, ve şey bilgileri artık çok sık bilgi olarak tekrarlanıyor. Benim uzmanlık alanım değil ama tutulmayan yasların kuşaktan kuşağa aktarıldığına ilişkin sadece sosyologlar, psikologlar falan değil bilfil genetikçiler de konuşmaya başladılar. Tutulmayan bütün yasları gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Çünkü şey gibi galiba yani olup biteni görmedikçe ...ne olup ne bittiğiyle... ...onun yarattığı keder ve... ...sonuçlarıyla bağlantı kurmadıkça da... ...o şeyler hem olup bitmeye devam ediyor... ...hem de biz... E, ...havluyu attığımız için, pes ettiğimiz için... ...hayatı zenginleştirecek eylemler... ...yapamaz hale geliyoruz... ...benim kendime anlattığım bir... E, ...senaryo diyeyim belki doğrudur... ...belki değildir bir araştırma yapmadım ama... ...mesela son dönem... E, ...toplumsal bir takım acılarda... Ee, zannediyorum e, Türkiye'de e, sık sık başvurduğumuz yol hep birlikte pes etmek ve e, hiçbir şey yok mu inşallah bana değildir gibi yapmak. E, bu da bir ayakta kalma stratejisi gibi geliyor. Yani e, illa bir şey yapmak gerekmiyor ama olanı acısıyla birlikte fark ediyorsam eğer e, noktayı koymayıp iki dakika o acıya bir... Varsa gözyaşım dökmek çok katkıda bulunuyor. Aynı demin anlattığım gibi Marshall yaz çemberini yaptığımız zaman ya da o cinayetle ilgili o zaman insanın insanlık haliyle de bağlantı kuruyorum. Hayatı da galiba ıskalamamış oluyorum. Yasla kutlamak kadar hayata dahil. Evet sen yani bunları dinlerken benim de aklıma şey geldi yani pes ederek sanki gücümüzü de kaybediyoruz yani gücümüzü veriyoruz daha doğrusu. Ve orada hayata devam ediyorsun bana bir şey olmadı ama etrafındaki bir sürü insana acılar geliyor ve gücümüzü tekrar fark etmek gücümüzü tekrar elimize almak için o karşılanmayan ihtiyaçlarla bağlantıya geçersek buradan tekrar gücü tekrar elimize alıp karşılıklı e, bağlantı neydi interdependence karşılıklı bağlar, bağlar. <gülüyor> e, gücümüzü tekrar hatırlayabilmek için de bir araç Evet yaz tutmanın e, o böyle acılı bitter çikolata gibi olan hali e, ama e, galiba e, hepimiz için çok büyütecek, geliştirecek ve toplumsal acılarda da e, çok kıymetli katkıları olacak bir şey. Evet bir programın sonuna daha geldik <gülüyor> e, acısıyla tatlısıyla. Evet, e, Şiddetsiz İletişim ile e, ilgilenmek isteyen arkadaşlar, Şiddetsiz iletişim Facebook sayfamız var ve Şiddetsiz iletişim Instagram sayfasında diğer arkadaşlarımızın ve bizlerin e, eğitimleri, seminerleri, atölyeleri bol bol var. Oraya sizi davet ediyoruz. Aynı zamanda benim empatinin gücü Instagram sayfası Deniz'in Deniz Spadar'da Instagram sayfası var. Sen bugün e, internet adresini vermek ister misin Deniz? Tamam. Her program e, paylaştık Canan'la bir gün ben bir gün Canan veriyor. E, benim e, e-mail adresim denizspatar.gmail.com kodlayacağım. Deniz okunduğu gibi küçük birleşik Spatar yani Samsun, Pulatlı, Ankara, Trabzon, Ankara, Rize.gmail.com e, Bana mail attığınızda ben Canan'la da paylaşıyorum eğer çok özel bir şey değilse. Evet. Bize programla ilgili düşüncelerinizi, geri bildirimlerinizi yazabilirsiniz. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları.